510. konu, Ebu Talha'nın bu konudaki kıssası, Ebu Talha Bera suresini okudu, Allah yolunda hafif ve ağır olarak savaşa katılınız, ayetine geldiğinde, bu ayet genç de olsak, ihtiyar da olsak bize savaşa çıkmayı emretmektedir, ey evlatlarım, hazırlık yapın, dedi, çocukları ona, Allah sana merhamet etsin, Resulullah vefat edinceye kadar onun yanında savaştın, Ebu Bekir vefat edinceye kadar onun yanında savaştın. Hz. Ömer vefat edinceye kadar onun yanında savaştın, o halde bizi bırak da biz senin yerine savaşalım, dediler, Ebu Talha, hayır, beni teçhiz ediniz, dedi, böylece deniz savaşına çıktı ve denizde vefat etti, onu defnedecekleri bir ada bulamadılar, ancak yedi gün sonra bir ada buldular ve orada, Kıbrıs adasında, defnettiler, cesedi yedi gün kaldığı halde bozulmadı.